Sevin sever. Yöneten Uğur Atakan efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Boris, Bilgezov'u kadın Vildan Gürelman, Van elden Zihni Göktay, Knighton, Ersan Uysal, Uşak, Ersun Kazancel, Papa Pulos. Kemal Bekir, Ziya, Esen Özman, Resepsiyon Memuru, Tuncer Sevi, Mason, Oya Küçümen, Ruth Getring, Celile Toyan Uysal. Bir saatinde Paris'in sokakları bomboş. Ortalıkta incin yok. Ah, bir de şu dondurucu soğuk olmasa. Kürküme rağmen iliklerime kadar üşüdüğümü hissediyorum. Of, sen nehrini çamuk geçmeli, Şu rıhtımı da geçtim mi işler tamam demektir. İşte bizim köhne evde görün.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 sizi böylesine biçimsiz bir yerde Karşılamak istemezdik tabii Önemi yok önemi yok Anlaşmamız gereği tüm güzliliğe uyuldu mu Hiç endişeniz olmasın Malı görebilin mi Parayı getirdiniz mi Nakit olarak demek istiyorum Getirdim getirdim önce malı göreyim Buyurun şu paketin içinde Hı, Sımsıkı sarılmış Güzel Bir de içindekileri görelim bakalım Aa, Tamam tam istediğim gibi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 Kapılara dinleme alışkanlığından ne zaman vazgeçeceksin Aa, bakayım? Babacığım, babacım sevgili babacığım benim. Uyuyundan vazgeçer Aa. mi hiç? Sizi tatlı yanağınızdan öpmek geliyor <gülüyor> içimden. <Bırak lazım. gülüyor> i̇şte böyle. Hadi, hadi bakayım, Suç yakalanınca da ne yapacağını bilemezsin böyle. Ee, söyle bakalım, bu geceki sayın konuğumuzu beğendin mi? Aa,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 Sonra başındaki o gür beyaz saçların peruk olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Bunu ben de fark ettim. Kafasını fazla kabarık gösteriyorsun. <gülüyor> Çok komik. Böylesine gülünç olmak istemezdim doğrusu. Ben de öyle, ben de öyle. <gülüyor> Hoş geldiniz Sayın Bay Veneldin. Hoş bulduk.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 Zavallı masum kızımdan ne isterler bilmem ki Göstereceğim ben onlara Gidiyor musunuz <gülüyor> Evet gidiyorum kızımı görmeliyim Ya Colton firmasından telefon ederlerse. Cehenneme kadar yolu var Peki efendim Aydın. Buyurun. Saygılı tavırlarınız gözümden kaçmıyor ee, Gitmeden size cebimdekini göstereceğim Teşekkür ederim Şu küçücük kadife kutunun içindekini görsen <gülüyor> Küçük gelir yutardın <gülüyor> Bak içindekilere bak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 Hoşça kalın Knight'ım. Güle güle. Buyurun efendim. Rut evde mi? Evet beyefendi. Babacığım, sizi öylesine özlemiştim ki. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yavrum benim. <gülüyor> Neyin var? Sen bir hayıra zayıflamışsın. Babacığım benim.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 Öyleyse bu konuyu kapyalım artık. Bak sana Paris'ten ne getirdim. Güzel bir şey mi? Beğeneceğini tahmin ediyorum. Bak şu yakutlara. <gülüyor> Beğendin değil mi? Babacığım bunlar ne kadar güzel. <gülüyor> Zahmet etmişsiniz. Gel şöyle boynuna takayım. <gülüyor> ha işte tam sana göre. O zarif boynuna öyle de yaraştı ki. Babacığım bunlar bir harika.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 Gerçeği öğrenmek istiyorum Rod. Ee, ufak Bak bakayım yüzüme Gözlerini niye kaçırıyorsun benden Babacığım ben Ne demek istediğinizi anlayamıyorum Delik bir yığıp edepsizce laf etti Ruth Lakin benim bilmek istediğim şey bambaşka Nasıl bir şey mesela Arkadaşların hakkında Yani Erkek arkadaşın hakkında demek istiyorum Çok arkadaşım var benim Ben birinden bahsediyorum sadece Evet evet Tek bir erkekten. Biraz önce bu evden çıkan adam. Kim doğrut Onunla arkadaşlığınızın derecesi ne? Söyle. Ya babacım. Hadi Doğurt, Bab hadi kızım. Görüyorsun ki gizlemem boşuna. Kim Doğa adam? Yüzü hiç de yabancı gelmedi bana. Tanıyorum onu ben bir yerde. Baba, bu konuların üzerinde durmanız o kadar yararsız. Aha ha, hatırladım şimdi. Doğurt, sen o adamı evine mi alıyorsun? Babacım bırakınız beni, acıtıyorsunuz. Cevap vermeden bir yere seni.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 Susuyorsun Ateşten yürek hargulade bir mücevher Tam bana göre ah, Ne yapalım Erkeksin işte Bu tür duyguları anlaman olanaksız. Yakut'u kızına hediye ettiği muhakkak Hayatta tek varlığı değil mi? Evet Desene öldüğünde tüm miras Biricik kızına kalacak Kızının mirasa ihtiyacı yok zaten zengin Baba ona evlendiği gün 2 milyon dolar hediye etti 2 milyon dolar ha Demek başına aniden bir kaza geliverse, ee, ölü verse demek istiyorum. Hı? Paralar senin olur. <gülüyor> Bu genç yaşta durup dururken neden ölü versin? Ah Mira'yı bazen çocuklaşıyorsun. Yani e, umulmadık bir olay, e, bir, bir, bir bir kaza başına geliverse. Ma <gülüyor> kafa ötülemekten vazgeçsen. Haklısın. Daha geçerli yollar bulmamız gerek. Ne gibi? <gülüyor>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 Yeğenin olsa ne fark eder Sana zırnık mı koklatacak sanıyorsun Küstahlaştığının farkında mısın Kuş beyinle sen de sende, aklın hala havalarda Ah güleyim bari Varlığından yıllarca habersiz olduğun Yani daha doğrusu hatırını sormayı dahi Aklından geçirmediğin biri Günün birinde öz bile olsa Milyarder olarak karşına çıkıyor Böyle bir durumdan yararlanmalıyız Anladın mı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 Sizlere iyi yolculuklar dileyeceğim Benim artık trenden inme zamanım geldi. Kendinize iyi bakın. Gel seni bir kez daha yanaklarından öpeyim, Rute. Hoşça kalın babacığım. Siz de hoşça kalın. Hadi, güle güle. Güle güle efendim Yakında görüşmek üzere babacığım. İyi yolculuklar yap.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 Kompartmanım çift Diğer bölmede o da hizmetçi Mason oturuyor Londra'da Victoria Garı'nda gördüğüm zayıf kadın değil mi? Hı hı. Kucağında sımsıkı tuttuğu da sizin valiziniz olacak Kırmızı deriden üzerinde baş harfleriniz yazılı bir valiz <gülüyor> Bildiniz. Laf valizin içinde en değerli mücevherlerim bulunuyor hı. Neyse bize duymasına imkan yok Kompartmanlarımız içeriden sürgülüyor Sizi dinliyorum Evet e... Ortada çok sevdiğim bir erkek var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 Durmuş Etrafta zifiri karanlık Neredeyiz acaba of, Bir sıkıntı var içimde Koridora çıkayım Koridorda bomboş Hiç kimseler yok Öteki vagona geçeyim bari Öveç'i kontrolörden Saati öğrenirim çok az Koridorda bomboş Anlaşılan herkes uykuda. ...bana daha yerime dönmek kalıyor. Şu ilerideki kompartman... ...Bayan ki değil mi? Evet onunki. E, Kapısının önünde bir adam var. Kapı tokmaları çeviriyor. Bu adam o değil mi? Hani evvelceki defa rastladığım adam... ...ilk defa Savay Oteli'nin koridorunda. ...sonra da tren biletini almaya gittiğim zaman... ...Earmut'un aşık olduğunu söylediği adam... ...bu... ...mevki evet. de... ...o da beni gördü... ...hızla kapıdan içeriye girdi... ...yatağıma döneyim bari... İstasyona yaklaşıyoruz galiba... ...hıhı... -hı. ...geldik bile... ...birazdan Leon istasyonuna... ...varmış olacağız...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 de nişe nişe varıyoruz. E, teşekkür ederim de ya valizlerimi hazırlar mısınız? E, evet, evet hazırlarım efendim. Aç Niye tır tır diyorsunuz? Yüzünüz de sapsarı sarı. Ötür bu haliniz. E, kötü. Ç çok kötü bir şey oldu. Nasıl efendim. bir şey? Bir cinayet. Bir cinayet işlendi bu trende. Cinayet mi işlendi? Evet. Bir bir kadın öldürüldü.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 Yataklardan yalnız birini hazırlamamı söyledi. Oda izmeçisini de Paris'te bırakmış olduğuna ekledi. Hazır yemek sepetini bitişikteki kompartmana götürerek e, ben yatağı hazırladığım sürece orada kaldı. Sonra bana sabahleyin erken uyandırılmak istemediğini söyleyerek e, iyi akşamlar girdi. O halde bitişik kompartmana girmediniz. G Girmedim efendim. Evet. Bitişik kompartımanın eşyaları arasında böyle kırmızı derili bir el çantası gözümüze çarptı mı? Ha, hayır çarpmadı efendim. Siz yatağı yaparken bitişik kompartımanında bir erkek gizlenmiş olabilir mi? E, i̇ki kompartımanı ayıran o ortadaki kapı aralıktı. Evet. E, kapının ardında benim göremeyeceğim şekilde bir erkek gizlenmiş olabilir. Hmm. E, bu takdirde de hanımefendi bitişik kompartımana girdiklerinde adamı görmüş olmaları gerekir. Gayet gayet, gayet. ...bize söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bütün bildiklerimi söylediğimi sanıyorum. Ya bu sabah? Bu sabah nasıl oldu? Ee, hanımefendi erken uyandırılmak istemediğinden... ...ancak kana yaklaşırken kapısını vurdum. Sesle daha çıkmayınca da içeri girdim. Hanım uyuyor gibi duruyordu. Uyandırmak üzere yanına yaklaştım... ...ve işte o zaman... ...feci gerçeği fark ettim. Tamam. Şimdi bilmek istediklerimin hepsini öğrenmiş bulmuyorum. Siz gidebilirsiniz artık... Peki efendim... İzin verirseniz Bay Poirot... ...konuyu şöyle özetlemek istiyorum... E, doktor raporuna göre bu hanım... ...tren Lyon'a varmadan öldürülmüş... ...katil kimdi acaba... E, ...Bayan Gray'in ifadelerine göre... ...maktul seyahatinin bir yerinde... ...sevdiği adamla buluşacaktı... E, ...oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olması... ...bu noktadan dikkate değer... Hanımın erkek arkadaşı acaba Paris'te mi trene bindi de hizmetçinin kompartımanında saklandı. E, bu takdirde aralarında bir tartışma çıkmış ve adam öfkeli bir hareketle kadını öldürmüş olabilir. Bu bir ihtimaldir. İkinci ihtimal ise şöyle. E, katil trenin içinde seyahat eden serserinin biriydi. Kontrolör tarafından görülmeksizin hanımın kompartmanına girdi. E, kadını öldürdükten sonra kırmızı deri çantayı çalarak kayıplara karıştı.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 Ya siz Bayan Grey normal olmayan bazı sesler duydunuz mu? Hayır hiçbir şey duymadım Öyleyse bayanı daha uzun süre alakoyamayız Bize lütfen adreslerini bıraksınlar Hayır hayır nisteki adresini şuraya yazayım Teşekkür ederim Evet Heh, Çok teşekkür ederim ee, Sizi arada bir ziyaret etmeme izin verir misiniz? Rahatsız etmezsem Tabii Bay Buaro memnun olurum rahatsız olmam. Önümde bol bol boş zamanım var çünkü. Mükemmel. Bu iş bizim polisiyar romanımız olacak. Sırrını da birlikte çözeceğiz. Umalım öyle olsun. Hoşçakalın Bay Puarov. Güle güle efendim. Hoşçakalın.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 İyi görünmüyorsunuz. Kız, kızım, kızım, bu, bu hakkında. Ne olmuş ona? Ölmüş. Bir kazası mı? Hayır. Telgrafa göre öldürülmüş. Cinayet. Ayrıca mücevherlerini de çalmışlar. Tanrım, olur şey değil. Tanrım. Telgrafların gönderiyorlar? Polis gönderiyor.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 satın aldığınızı da öğrendi. Kurnazca bir hileyle Bayan Catrering'in onları yanında götürmesini sağladı. Kısacası şu. Meisen'ın Paris'ten önce gördüğü adam Kont de La Rouge'dur. Ben de aynı kanadayım. Bayan Catrering önce çekingenlik duydu. Sonra o da hizmetçisini Paris'te bırakmakla rahat edeceğini düşündü. Kontrolörün ifadesine göre de Bayan Catrering'in yatağını tren memuru yapmış. Kont de La Rouge,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 İzninizle ben artık gitmek zorundayım Hoşçakalın baylar Olayların akışından beni haberdar edersiniz herhalde. Elbette Bay Puaro Size her zaman ihtiyacımız var Güle güle efendim güle ee, gül. Sizinle gelebilir miyim biraz söyleyeceklerim var da Bay Puaro Elbette sayın ben Erden Buyurun birlikte evime gidelim Bir şeyler içeriz Geleyim sizinle konuşmak beni mutlu edecek <gülüyor> Şimdi anlattıklarım sizi tatmin etti mi? Etti. Damadınız boşanmak istemiyordu demek. Öyle anlaşılıyor. Şerefli, dürüst bir hayat sürsek sesimizi çıkardığımız yoktu. Ama şundan söz mürey? Ne yaparsınız Sayın Meneldem? Hayat ummadığımız sürprizlerle dolu. Katlanmaktan başka çaremiz yok. Bir bisküde alır mısınız? Hayır Bay Poara, teşekkür ederim. Artık gitmem gerek izninizle. Güle güle, güle güle. Gönlünüz rahat olsun. Emirlerinizi yerine getirmek üzere elimden geleni yapacağım. Sağ olun Bay Poara. Rica. Ederim. Ben de size minnettar kalacağım. Allah ısmarladık. Güle ol. güle, güle güle. Bay Veneyelde. geldiniz bay Poirot ne yalan söyleyeyim bu iş şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor insanı. Cinayetin işlendiği gece kont Nişte bulunuyormuş. Öyleyse olaylar lehine gelişecek demektir. İçeri alalım adamı. Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Oturun lütfen kont hazretleri. Bayan Catring'in ölümüyle ilgili olarak buraya çağrıldınız. Bayan Ruth Catring'in ölümü mü? Hiçbir şey anlamıyorum.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 Neler söylediğimi çok iyi biliyorum Sizinle bir ilişkim yok artık benim Bundan sonra da olmayacak anlaşıldı mı? Öyle yemeğinizi başkasıyla yiyorsunuz demektir Evet Hipolit kahveyle likörümü terasa getirir misiniz? Yeşilliklerin altında oturmak istiyorum biraz Başüstüne efendim derhal getireyim e Yalnız dışarıda bir ziyaretçiniz var Sizi bekliyorum Kim acaba? Zannedersem kont hazretleri kendilerini tanımıyorsunuz. Yunun bu saatinde beklenmedik bir ziyaretçi. Çok garip. Al içeriye. Peki kont hazretleri. Kont. Buyurun efendim. Adım Mire. Duymuşsunuzdur sanırım. Elbette. Harikulade güzel danslarınızla herkesi büyülediğinizi biliyoruz.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 Bayan Ruth Ketring'i kocasının öldürmüş olduğunu açıklamanızı Ya bana inanmazlarsa <gülüyor> İnanmayanlar çıkarsa onları da bana gönderin Hadi ben gidiyorum Allah ısmarladık Güle güle bayan Miray Güle güle Öfkelem kuduruyor Nedenini anlamak mümkün değil tabi Ancak bu işe karışmaya hiç niyetim yok Beni ilgilendiren konu bambaşka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 Yola koyulayım şimdi. Bir an önce postaneye yetişmem gerek. Şu küçücük arabamın motor gücünü hiçbir araba yetişemez. Yol düzgün ve güzel. Ne? Fakat. ...yeminden beri gri renkli bir araba peşimde. Beni izliyorlar demek. Gaza biraz daha basmalı. Kostane şurada. Beni izleyenleri iyice şaşırttım galiba. Kimseler yok. Çabucak şimdi göreyim. hava ne güzel. Şu ağacın gölgesine oturalım. Mimoza'ların bayıltıcı kokularından içim gidiyor. Kahvaltımızı şuracıkta yapsak ne dersiniz? Olur derim. Bu sabah hava gerçekten nefis. Ne olursa olsun Lennox, lüks hayatın nimetlerini bilmek gerek. Hele benim gibi ömrünün bütün kışlarına İngiltere'nin çamurlu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 işçilik çok güzel maddi değerlerini soruyorum yarım milyon dolar eder mi <gülüyor> yarım milyon dolar mı fakat bunlar bunlar sahte tahmin etmeliydim bunu gördüğünüz gibi bu sahte yakutlar Comte de elinden çıktı tabi gizlice ele geçirdik Comte de Larouche mu hı hı. o da kim <gülüyor> Mavi trende edilen ve mücevherleri çalınan... ...milyarder bayan Catherine'in sevgilisi. Hayret. Özeteler hiç de böyle bir ayrıntıya girmemişti. Bu ayrıntılar kamu yararına basından gizlendi. Ha, demek evet. hala faaliyet gösteriyorsunuz Bay Pularo. Bu kez özel kişi hesabına... ...bayan Catherine'in katilini bulmakla görevlendirildim.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 Size bu kez teşekkür eden ben. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi Allah'a emanetlik. İyi günler. İyi günler Bay Puhar. Ve iyi şanslar. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim. Şimdi hemen postaneye gidip Scott'na bir telgraf çekeceğim. Telgraf gayet kısa olmalı.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 Oh hoş geldiniz buyurun lütfen Bay Poirot hoş bulduk efendim nasıl soruşturmanız ilerliyor mu? ilerliyor efendim biraz sabır gerekli ah unutmadan şu kutuya bakar mısınız lütfen He? kızım ru ta yedi ya kutlar fakat e, fakat nereden buldunuz bunları heyecanlan heyecanlanmıyorum ee, Bay Vaneyaldın bunları Kont Larus'tan elde edin. vay katiller vay Demek kızımı öldüren kontrol aruşmuş Bundan artık hiç şüphem kalmış Aa, Fakat bu yakutlar sizin kızınıza hediye ettiğiniz yakutlar değil ki Hı? Evet sayın Van aldın. Bu gördüğünüz yakut kolye Hakikisinin güzel bir kopyası Yani sahte Sahte mi? Yanlış anlamadınız efendim Bunlar sahte yakutlardır Ya Acaba hizmetçi Mason'a bir iki soru daha sorabilir mi? Tabi sorabilirsiniz elbette Bana Mason'ı gönderir misiniz? Peki efendim hemen buraya göndereyim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 Compte la Ruche olabileceğini iddia ediyorsunuz. Acaba bu söz ettiğiniz adam Bay Ketring'in kendisi olamaz mıydı? Bilemem efendim adamın yüzünü göremedim sırtı bana dönüktü. Hmm, durumu çok iyi anlıyorum. Bay Ketring'i daha önce görmüş müydünüz? Hanımınız evet. Bayan Ruth Ketring'e hizmet ettiğiniz iki ay içinde demek istiyorum. Bay Ketring'le karşılaştınız mı?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 İşte ben de bu noktayı aydınlatmaya çalışıyorum. Bana itimat edin lütfen ve tecrübelerime karşı biraz sabırlı olun. Günaydın Bay Baro. Günaydın Bayan Grey Günaydın Bay Catherine. Günaydın Bay Baro. Şey, ben gidiyorum. Hoşça kal.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 Bayan Murray. Derek, sen misin? Evet, benim. Ah, bana geri döneceğini biliyordum sevgilim. Senden bir an olsun bile şüphe etmedim. Comte de Larouche'u neden bana gönderiyorsun? Comte de la mu? Evet, onu. Fakat onu sana ne diye göndereyim? Şantaj yapıp para koparmak için. Ah, öyle ya. Bu tür bir adamdan başka şey beklenemezdi zaten. Sana olanları anlatayım.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 Gray e, Efendim e, Gray sizi sevdiğimi biliyorsunuz değil mi e, b, b, b, a, b, b, Bakın Bayan Gray bu tarafa doğru geliyor e, Oysa ben bu konuyu bir sonuca bağlamayı çok istiyordum Neyse Lady Templin rahatsızmış Ben de onun yanına gideyim bari Güle güle, bay, güle, güle. Bayan Gray Günaydın Bay Gray Günaydın Bay Gray Yanınıza oturmak onurunu bağışlar mısınız Size Peki. söyleyecek o kadar çok şeyim var ki Buyurun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 bu kadın mavi trende yolculuk ettiğine göre bir şeyler görmüş ya da duymuş olabilir... Ee, ...bizlere önemli ipuçları verebilir. Olaylara bakış açınızı ben de paylaşıyorum Bay Knight'ın. Ee, Bay Van Eldon pek safça hareket etmiş olabilir. Patronumun mesajını bir hayli değiştirerek ilettim kadına. Ee, Bay Van çok meşgul olduğunu ve kendisini dinlemeye beni yetkili kıldığını bildirdim.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 Bu tür işlerde insan... ...biraz da kafasını çalıştırmalı. İşi siz bana bırakın. Bayan Mirey odasında sizleri bekliyor. Şu taraftan efendim. Buyurun. Girebilirsiniz içeri. <Gülüyor> Günaydın Bayan Mirey.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 Allah'a ısmarladık bayan Catherine Gray. Güle İyi güle. İyi yolculuklar. Güle güle Bay Poirot. Siz de hoşçakalın bayan Lenox. Fazla de silmedin. Güle güle Bay Poirot. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kimi istediniz beyefendi? Evet.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 Bay Catherine'in suçsuzluğunu ona aşık, genç ve güzel bir hanımın hatırı uğruna kanıtlayacağım. Nasıl yani? Yani sizin için Derek'in suçsuzluğunu kanıtlayacağım. Fazla üzülmeyin artık hadi. gitti azı kaldı. Fikir mi değiştirdiniz Bay Poirot? Bu çok yeni bir şey. Benim için yeni değil Bayan Grey. Olayların akış zinciri bizleri Bay Catherine'in suçluluğu sonucuna vardırdı. Oysa ben soruşturmama başka yönlerden devam ettim. Ediyorum ben. Ne gibi?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 E, düşündüm ki ya damadınız gerçek katilin kendisi değilse diye... Gerçek katil değil mi? Gerçek katil bir başkasım. E, Bay Catherine'in karısını öldürmemiş olduğu ihtimali üzerinde duralım. Siz çıldırdınız mı Bay Doğan'ı? Hiç çıldırmadım. Sadece var olan ihtimalleri konuşmaya geldim. Beni biraz garip bulabilirsiniz ama işimin ustasıyım. Şimdi cevabınızı rica ediyorum. Bay Van Elden katil ya damadınız değilse...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 İçinizden gelirse tabi zorla değil Peki öyleyse geleceğim Ne zaman gitmemizi istiyorsunuz Bay Buarov Acele görülecek işlerimiz var Bay Van Elden Bundan daha önemlisi olamaz Nitin Yarından sonra gitmeye hazırım Peki Bay Van Eldin. Mavi trenle gideceğimize göre tüm hazırlıkları ben yapabilirim eh, Gidebilirim artık Aa, Sahiden unutmadan sorayım Hı? Bayan Grey'i gördünüz mü son zamanlarda ee, Şey bir Bir iki kez gördüm Nitin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 Şimdi rahatsız işte Bay Knight'ın kompartımanınızın kapısı iyice kapalı mı? Kapalı. Hangi kapı? Bayan Catherine'in kompartımanına açılan kapıdan söz etmiyorum Koridora açılan kapıyı demek istedim Kapalı az önce sürgüsünü çekti. Emin misiniz? Elbette eminim Gene de bir kez daha kontrol edin ya, ya, ya, Zahmet etmeyin bunu ben kendim yapabilirim Durun bakayım Gerçekten kapalıymış Çekmişsiniz sürgüyü Kusura bakmayın yerime geçeyim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 Bana ettiğiniz iyiliğin büyüklüğünü bilemezsiniz Bay Puarrow. Siz de olağanüstü bir insansınız. Yarından tezi yok, size çekinizi göndereceğim. Ancak şunu da ilave edeyim ki... ...tüm servetim size beslediğim minneti ifadeye yetmez. Ben sadece Herkül Puarrow'yum. Ünlü bir dedektif ve tuttuğunu koparan biri o kadar. Allah'a Bay Ben Erdem. Güle güle Bay Puarrow, güle güle.